Ürekke pekilsinler herkese merhaba. 8. bölümle karşınızdayım ben Sezai Mert Hanım. Bakın nasıl da bölümün girişinde sizlere kendime ait bilgiler veriyorum. Bunları sahiplenmişim ve değer atfetmişim ki özellikle altını çiziyorum. Programın adı, kaçıncı bölüme geldiğimiz ve kendi adım. Bunları her şeyin en başına koymamdan da belli ki bunlar benim için değerli. Ancak ben bu programı sizler dinleyin diye yaptığıma göre bu durumda bunlara benim verdiğim değerleri benim kadar olmasa da sizin de vermenizi istiyorum. Yani sosyalleştiriyorum. Peki anlattıklarım kim için olmuş oluyor? Tüm bu anlattıklarımı ben biliyorum zaten. Yani o bilgiler bende. Ancak onları sizinle paylaşıyorum. Yani bencil davranmıyorum. Öyle mi? Sosyal ve cömert miyiz gerçekten yoksa asosyal bir bencil mi? Durum göründüğü gibi olmayabilir. O zaman başlayalım. Bugünün dünyasının yazılı olmayan ama aslında son derece tahakkümcü kuralları var. Bunlar için genel ahlak adı altında bir toplamdan bahsediliyor. Bir de bu ahlak sözcüğünü reddederek etik sözünü kullanmayı tercih edenler var evrensel anlamda. Yeni gelmişken ahlak nedir, etik nedir olabildiğince özetleyerek bakalım önce. Etik kavramı felsefe ile ilgili bir kavram daha çok. Yunanca kişilik, karakter anlamına gelen etos kelimesinden geliyor. Felsefenin temel inceleme alanlarından biri olan erdemli davranışa denk düşen geniş bir anlamı var etiğin. Bir olay karşısında doğru davranmak denebilir ama o zaman neye göre doğru sorusu çıkıyor karşımıza ki o da adalet, vicdan, değer gibi birçok kriter üzerinden kendisini buluyor. Ahlak kelimesi ise Arapça çökendi bir kelime ve yaratma anlamındaki halk sözcüğüne bağlı yaratılış manasına geliyor. Buradan hareketle de ilk anlamı bir kişinin yaratılıştan gelen özellikleri manasını taşıyor. Burada etik kelimesinin de kişilik, karakter olduğunu hatırlayalım. Yani iki kelimenin de çıkış noktası aynı yerden. Nasıl ki etik kişinin karakterinden doğru davranışa, erdemli davranışa evrildiyse ahlak da toplum içinde bireylerin uyması gereken davranışlara evrilmiş durumda. Etikte de ahlakta da bireyden topluma doğru bir davranış biçimi arayışı var. Sadece ahlak daha dar bir yerden, kişinin yaşadığı yerdeki toplumsal davranışla kısıtlıyor yeni anlamında. Yani ilimle bilimin aslında aynı anlama gelmesi ama ilimin daha dini bir alana çekilmeye çalışılması gibi. Biraz uzadı burası haliyle toparlayalım. Etikte, ahlakta içi çekelimeler özünde ve ikisi de kişinin karakterini toplumsal doğrular üzerinden yola getirmeyi amaçlıyor. Sert mi oldu? Bilmem. Artık orası siz karar verin. Şimdi bu etik, ahlak konularına neden girdik? Çünkü hepimiz sosyal davranışlarımızın değerlemelerini bunlara göre yapıyoruz. Etrafımızdaki insanların davranışlarını buna göre değerlendiriyoruz. Kararlarımızı da etik anlayışımıza göre alıyoruz. Bakın anlayışımız diyorum, keza ortada tek bir etik ya da ahlak yok. Herkesin kendi etiği var temelde, herkesin etiği kendine yani. Bir insan yaşadığı toplumda kendisine dayatılan katı ahlaki kurallar olsa bile, ki çoğunlukla öyle oluyor ve bu da, Ailede başlıyor. Kendi verdiği kararları günün sonunda yine kendi kurduğu etik bağlamında alıyor. Örneğin biri komşusunun kızına aşık olmuş. Komşusunun kızına aşık olması kendisine dayatılan ahlaki kurallara göre yanlış. Ve eğer aşkının peşinde koşup da komşu kızıyla ilişki kurmaya kalkışırsa ailesinden etrafından tepki alacak ve bunu sürdürürse bu tepkinin bir takım yaptırımları da olacak. Kişi komşunun kızıyla ilişkiye geçme kararını bunu da göz önüne alarak verir. Göze alarak değil, göz önüne alarak. Yani ahlaki kurallar ya da öğrenilmiş etik kişinin kararları için bir koşul oluşturur. O andan sonra bu tepkileri göze alarak ya da almayarak komşu kızına duyduğu aşka göre hareket kararını verecektir. Dolayısıyla dayatılan ahlak, öğrenilmiş etik belli bir birikim sonucu bir tarihsellik içinde gelir ve kişi bu ahlak kurallarını reddetse ya da aşmaya çalışsa bile bunların içinden geçtiği için o ahlak anlayışı düşünme tarzını belirleyen normlarından biri haline gelir. Kişinin içine doğduğu toplumsal dayatmaları aşma yolculuğunu bir başka bölüme bırakalım. O konuyu da İbni Haldun'un söylediğine inanılan coğrafya kaderdir sözü ışığında değerlendiririz hep beraber. Burada demek istediğim kişinin kararını verirken mecburen ve doğal olarak kendini düşünerek hareket etmesi. Her yerde, her ortamda bir koşullar var bir de kişi. Kişi, Koşullara bağlı olarak kararını kendi isteğine göre veriyor. Toplumda etik ya da ahlak olarak kötücül bir anlamı olan bencilliğin ta kendisinden bahsediyorum. Bakalım bu bencillik neymiş? Sen çok egoist bir insansın. Hayır değilim. Değilim der çoğu insan böyle bir yargıyla karşılaşınca ilk tepki olarak. Hatta bunu bir suçlama olarak görür. Gelin şu ego meselesine bakalım önce. Bu kadar sevilmeyecek ne varmış bu egoda? Ego genellikle ben, benlik gibi anlamlara karşılanır. Latince kökenli bir kelime olan egoyu bir anlam bütünlüğü içinde psikoloji ve felsefeye kazandıran kişi de Sigmund Freud. Çoğu insanın bildiği beni yani karakteri oluşturan daha doğrusu bilinci tasvir eden it yani id de yazılıyor, id der kimi insanlar. It, ego, süper ego üçlemesindeki egonun yeri şudur. En temel güdüsel ihtiyaçların giderilmesini Filtresiz bir şekilde talep eden itle toplumsal sosyal karakter anlamına gelen süperego karşısında bir dengeleyici unsur. Aradaki yani biziz, ego biziz, kendimiziz. Karamsar filozof olarak bilinen Chopin'a avrıda insanın tüm davranışlarında kendisini önceleyerek kişinin kendisini biricik olarak kabul etmesi şeklinde tanımlar egoizmi. Egoizmin ise şefkat olarak tanımlıyor. Ancak şefkat de merhamet de bana göre bir diğerine üstten bakış anlamı taşıyor. Yapıları evrensel beğennamesini en başta imza koymayan ülkelerden biri olan Sovyetler Birliği bunun nedenini yurttaşın devletine karşı sorumluluklarındaki eksiklikler olarak belirtmiştir. Biz yalnızca doğuyoruz, evrendeki tüm canlılar gibi. Sonra devlet, aile, annelik, babalık, vatan, bayrak, ulus. İdeoloji, dava, şirket, din, mabet, tanrı, insanlık, canlı olmak ve bütün bunlar benzeri kutsallarla donatılıyoruz. Bu kutsalların etli şiddetine bağlı olarak insanlar kendilerini feda ederek kararlar aldığı müddetçe bencil sayılmıyor. Ama feda etmezse bencil deniliyor ve kötüleniyor. Oysa insan ve tüm canlılar tüm kararlarını kendileri için tamamen bencil olarak alırlar. Değişen şey sadece koşullardır. İleri gitmeye devam edersek, insan bir başkası ya da başkaları için mi doğar? İnsan, yaşadığı toplumun, ailesinin, ülkesinin, devletinin, ailesinin inandığı dini örgütlenmelerin malı mıdır? Chopin da öncelediği irade, hem tüm dinlerde, modern hukukta, sosyal hayatta, hümanist anlayışta ve sosyalist veya kapitalist kuramlarda kabul edilecek hem de doğduğu andan itibaren yaşamı boyunca her aşamada yok sayılacak. Nasıl oluyor bu? Şöyle oluyor. İnsanın hayatı boyunca o andaki bilgisi ve duygusuyla koşullara göre verdiği kararlar yeni seçenekler ortaya çıkarıyor ve bu da yeni sorumluluklar yani yeni beklentiler doğuruyor. İşinizden istifa etmiyorsunuz çünkü sonraki mali belirsizlik riskini göze alamıyorsunuz. İşte bu da bencil bir karar çünkü sonraki sürecin yaşatması muhtemel acıları çekmek istemiyorsunuz. Kim için? Kendiniz için hepsi bu. Eğer siz orada verdiğiniz kararda bir başkasını düşündüğünüzü iddia ediyorsanız bir başkası da sizin için çok değerlidir de o yüzden o kararı veriyorsunuzdur. İşte bencillik kısmı tam burası. Ben burada insanların verdiği her kararın aynen kabul edilmesi ve herkesin bir başkasını önemsemeden yaşaması gibi bir toplum tasarımı yapmıyorum. Dediğim şey, bencil davranmadığı için alkışlanan insanların da bencil olduğu. Sadece karşılarına çıkan seçeneklerden alkış almayı tercih ettikleridir. Bencil olarak tabir ettiğim insanın bu anlamda kötülenecek bir tarafı yok. Keza bu doğalımız. Ben sana aşkımdan dolayı kendimi feda ettim diyen birisine demek ki feda etmek sana iyi geldi diyebilirim. Elbette bu konu üzerinde binlerce örnek üzerinden derinlemesine konuşulabilir. Ancak bencil olmama haliyle suçluluk duygusu üzerine bir düşünün derim. Belki çok özel keşifler yapabilirsiniz. Bencillik üzerine konuştum. Haftaya da bu bencil insan için sosyal diyorlar. Acaba gerçekten öyle mi diye sorayım istiyorum. Egoizmden bahsederken adını zikrettiğim Schopenhauer ve Freud'un kitaplarını ve bir de bu konu üzerine özel çalışmaları olan Lacan'ı tavsiye edeyim. Film önerisinde ise bahsettiğim Bergman'ın güz sonatını YouTube'dan izleyebilirsiniz. Altyazılı olarak, Türkçe altyazılı olarak YouTube'da bulunuyor. Tabii kendisinin diğer filmlerine de bir göz atın. Bergman geniş bir arşive sahip. Mürekkep Lekesi 8. bölümünde bencillik konusunu deştik. Ben Sezai Mert Adam bir sonraki bölüme kadar ki orada sosyallik ve bencilliği tekrar beraber konuşacağız...